Resim kursuna gidiyorum, diyor bir kardeşimiz, canlı resimleri çizmek. Hayvan olabilir, insan olabilir. Bu gibi resimleri çizmek caiz midir dinimizde? Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde açıkça canlı resimlerini çizmenin caiz olmayacağını bildirmiştir. Artık onun bu sözü üzerine bizim fazla bir yorum yapacak gücümüz yoktur. Doğrusu İslamiyet'e göre resim ve heykel gibi sanatlara yönelmek tasvip edilmemektedir. Onun için kardeşimiz canlı resmini çizmekten ziyade tabiat manzaraları çizsin. Ne bileyim eğer hevesi varsa ne bileyim bir mimari eserin şeklini çizsin artık kendini o yönde tatmin etsin. Yani canlı resimlerini çizmek e, doğru değildir. Hadis-i Şerif vardır bu konuda. Hı -hı. Evet, bunun bir istisnası yok değil mi hocam? Yani istisnası dediğim gibi canlı resmini yapmak e, sadece e, küçük kız çocukları için, e, hani bebek, e, bez Hı -hı. bebekler falan işte diğer bebekler yapmak e, ve onlara verip onların oynamasını sağlamak caiz görülmüş neden? Onların e, çocuk yetiştirme konusundaki becerilerini geliştirmek, yeteneklerini Hı. geliştirmek maksadıyla buna ruhsat verilmiştir mesela. Zihinsel gelişimlerini Tabii, sağlamak evet. için değil mi?